Ve daha sonra kalkarlar bu keram ilmiyle iştigal eder dururlar. Ki Muvaffak el-Mekki Menakib-i Hanife isimli eserin 373. sayfasında bunu aktarıyor. Yine İmam Muhammed bin Hasan el-Şeybani İmam Ebu Hanife'nin bildiğiniz gibi en büyük ki müştehil seviyesinde değildiler.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 Kelam öğretiliyor, mantık öğretiliyor. Ehli sünnetin itikadı, sahabenin itikadı, peygamberin hanımların itikadı, ehli beytin itikadı, tabi etbab tabirin itikadı diye bir şey yok. Bunlar öğretiliyor. Mantık ilmi tartışılıyor, ayrı bir Onun da kısımları var. Ama sonuçta bunlar öğretildi. Ve bu Hanife Amr bin Ubeyt bu meseleyi insanlara öğretiyordu da Allah ona lanet etsin dedi. O insanlara hiç yararı olmayan kelama giden yolları açtı.